Altınoluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. İmam Rabbani Ahmet Faruk'i Sirhindi Rahmetullahi Aleyh. İbadet hayatı. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, ibadetlere çok ehemmiyet verdiği gibi, talebelerine de çok ibadet etmelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Habibi olduğu ve en yüce mertebelere ulaştığı halde o kadar çok ibadet ederdi ki, mübarek ayakları şişerdi. Ona en güzel şekilde tabi olan hak dostları da hep böyle yapmışlardır. Kişi Allah'a ne kadar çok itaat ve ibadet ederse o kadar mesafe alır. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, farzlara ilaveten nafile ibadetleri de ganimet bilmek gerektiğini ifade eder ve bilhassa teheccüd namazı hakkında şöyle buyururdu. Teheccüd namazını çok kıymetli tut. Şefaat makamı olan makamı Mahmud'dan nasip almak isteyenler, teheccüd namazını hiç kaçırmasınlar. Bu nasihatinin ardından da şu ayeti kerimeyi okurdu. Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere teheccüde kalk. Kur'an namaz ve zikirle meşgul ol. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a eriştirir. El-İsra 79 İmam Rabbani Hazretleri yaz, kış, seferde ve hazarda çoğunlukla gecenin yarısı bazen de gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kalkardı. O vakitte okunması sünnet olan duaları okur ve adabına uygun olarak büyük bir itina ile abdest alırdı. Abdest suyunu başkasının dökmesini istemezdi. Suyu çok tasarruflu kullanır, kıbleye yönelerek abdest almaya itina gösterirdi. Ancak ayaklarını yıkarken kuzeye veya güneye dönerdi her abdeste misvak kullanırdı. Uzuvlarına itina ile yıkar, her defasında yıkanan uzuvdan ve ellerinden su damlama ihtimali kalmayıncaya kadar, elleriyle suyu silerdi. Abdeste kullanılmış olan suyun temiz olup olmadığı ihtilaflı olduğu için, ihtiyaten böyle yapardı. Abdest esnasında, Hadis-i şeriflerde bildirilen duaları okurdu. Abdestten sonra teheccüd duasını okur ve namaza başlardı. Tam bir huzurla ve uzun sureler okuyarak teheccüd namazını kılardı. İlk zamanlarda teheccüd namazında Yasin suresini tekrar tekrar okurdu. Son zamanlarında daha ziyade namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle meşgul oldu. Teheccüd namazını bitirdikten sonra huşu içinde murakabe ve tefekküre dalardı. Sabah namazından evvel sünnete uyarak bir müddet yatardı. Sonra tan yeri ağarmadan tekrar kalkıp abdest alarak sabah namazını kılardı. Sabah namazının sünnetini evinde kılar, sünnetle farz arasında sessizce Sübhanellahi ve bihamdihi Sübhanellahi'l-Azîm tesbihini tekrar ederdi. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra işrak vaktine kadar mescitte arkadaşlarıyla virtlerini tamamlar, sonra uzun sureler okuyarak iki selamla dört rekat işrak namazı kılar, o vakitte okulması icap eden dua ve tesbihatla meşgul olurdu. Sonra evine gider, hanım ve çocuklarının hallerini sorar, yapılması gereken işleri söylerdi. Ardından odasına çekilip Kur'an-ı Kerim okurdu. Bundan sonra talebelerini çağırır, hallerini sorardı. Onlara hedefi yüksek tutmayı, sünnete ittibayı, zikir ve murakabeye devam etmeyi, manevi hallerini gizlemeyi ve fıkıh kitaplarını okumalarını tavsiye ederdi. Sohbetlerinin çoğu sükutla geçerdi. Gıybetten ve Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmaktan şiddetle kaçınırdı. Yakın çevresi de ona duydukları hürmetten ve heybetinden dolayı huzurunda kimsenin gıybetini yapamazlardı. Manevi hallerini büyük bir itina ile gizlerdi. Kuşluk namazını odasında sekiz rekat olarak kılar, sonra ailesi ve çocuklarıyla birlikte yemek yerdi. Oğullarından ve hizmetkarlarından biri o esnada yoksa, onun hissesini ayırırdı. Yemek esnasında daha çok başkalarına yedirmek ve onların hal ve hatırlarını sormakla meşgul olurdu. Bazen de bir şeyler yiyor gibi gözükürdü. Yemeye ihtiyacı olmadığı halde sadece sünnete uymaya çalıştığı anlaşılırdı. Öğle yemeğinden sonra sünnete ittiba ederek bir müddet kaylule yapar, öğle namazından sonra bir hafızdan bir cüz kadar Kur'an-ı Kerim dinlerdi. Talebelere verilecek ders varsa verirdi. İkindi namazını ilk vaktinde kılar ve sünnetini hiç terk etmezdi. İkindiden sonra talebeleriyle birlikte süküt halinde murakabe ile meşgul olurlardı. Akşam namazını ilk vaktinde kılar, farzdan sonra kalkmadan 10 kere kalben la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh zikrini okurdu akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra evvabî namazı kılardı. Vitir namazının ilk rekatında umumiyetle âlâ, ikinci rekatında kafirun, üçüncüsünde ihlas surelerini okurdu. Vitir namazını bazen yatsıdan, bazen de teheccüdden sonra kılardı. Namazda bütün sünnetlere, menduplara ve adaba riayet eder, Abdest aldıktan sonra ve mescide girince, ikişer rekat namaz kılmaya itina gösterirdi. Yatsıdan sonra hemen istirahate çekilir, yatarken okunacak duaları okur, çokça zikreder, salat ve selam getirirdi. Bilhassa cuma ve pazartesi günü ve gecesi böyle yapardı hizmetinde bulunanlara ve yanından ayrılmayanlara da çokça zikre devam etmelerini, murakabeye dikkat etmelerini ısrarla tavsiye ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken onu dinleyenler, Kur'an'ın sır ve hikmetleriyle duygu derinliğine ulaşırlardı. Namazda ve namaz dışında korku ayetlerini veya hayret ve şaşkınlık bildiren ayetleri okurken, o tarz ve üsluba göre okur, sesinde ve mübarek simasında sanki ayetlerin manası zahir olurdu. Yolculuk esnasında dahi bineğinin üzerinde bir yastığın üstüne koyarak devamlı Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Ramazan-ı e de çok itina gösterir. Bu mübarek ayda en az üç hatim indirirdi. Hadislerde bildirildiği gibi iftar yapmakta acele eder, sahur yemeğini geciktirirdi. Ramazanın son on gününde itikafa girerdi. Zekat üzerinde hassasiyetle dururdu. Herhangi bir yerden bir hediye geldiğinde üzerinden bir sene geçmesini beklemez. Karşılıksız gelen bu tür malların derhal hesabını yaparak zekatını verirdi. Zekat verirken de ilk olarak ıslah ve irşat faaliyetinde bulunanları, dul kadınları ve muhtaç durumdaki yakınlarını tercih ederdi. Hastaları ve kabirleri ziyaret eder, oralarda sünnet olan duaları okurdu. Davetlere icabet eder, ancak günah işlenen meclislere iştirak etmezdi. i̇mam Rabbani Hazretleri hamd ve istiğfarı dilinden düşürmezdi. Az bir nimete bile çok şükrederdi. Bir hususta daha hayırlı olanını yapma imkanı varken, hayırlı bir şeyle meşgul olsa bile, bundan dolayı çokça istiğfar ederdi. Bir belaya maruz kalsa, kötü hal ve amellerimiz sebebiyledir buyururdu. Fakat o belayı birçok kirleri temizleyen bir sabun gibi görür, belalara rıza ve teslimiyetle katlanmanın manen yükselme sebebi olduğunu ifade ederdi. Ameli salihlerle dolu, feyizli bir ibadet hayatı yaşamakla birlikte daima kendini kusurlu görürdü talebelerine bunu şöyle izah ederdi. Ucub yani kendini ve amelini beğenme, salih amelleri ateşin odunu yaktığı gibi yakar bitirir. Ucub kişinin yaptığı amelin gözüne güzel görünmesinden doğar. Bundan kurtulabilmek için, gizli kabahat ve kusurlarımızı gözümüzün önüne getirmemiz ve güzel amellerimizi, Eksik görmemiz icap eder. Hatta kişinin yaptığı amel ve iyiliklerin duyulmasından Utanması lazımdır. Ahlak-ı Hamideleri Güzel ahlak, yumuşak huyluluk, nezaket, Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet, Allah'tan gelene rıza gibi nice güzellikler, i̇mam Rabbani Hazretlerinin gönül dünyasında zirve seviyeye ulaşmıştı. Zalim idareciler kendisine, aile halkına ve yakınlarına büyük zulümler yaptılar. Fakat onun ağzından buna dair herhangi bir şikayet kelimesi asla çıkmadı. Kendisi daima rıza makamında olduğu gibi yakınlarını da sabra teşvik ederdi. İnsanlara karşı gayet nazik davranırdı. Biri kendisiyle görüşmek için geldiğinde hürmetle ayağa kalkar, ona meclisin baş tarafında yer verir, ve onun haline münasip, gönül alıcı sözler söylerdi. Müslüman olmayanlara ister üst seviyede idareci olsun, ister büyük makam ve mevki sahibi olsun, hürmet için ayağa kalkmazdı. Daima ilk önce kendisi selam verirdi. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh kul haklarına son derece riayet eder. Birinin ölüm haberi gelince ona cenab-ı hak'tan rahmet diler ve inna lillahi ve inna ileyhi Biz kesinlikle Allah'a aitiz ve mutlaka ona döneceğiz. El Bakara 156 ayetini okurdu. Cenaze namazlarına katılır, dua eder ve Kur'an okuyarak sevabını mevtanın ruhuna hediye ederdi. Cuma ve bayram namazlarında güzel elbiselerini giyerdi. Yeni bir elbise giyeceği zaman onu önce bir hizmetkarına veya aileden birine giydirirdi. Yanında çoğu zaman 50-60 hatta 100 kişiye yakın insan olurdu. Meclislerinde daima alimler, arifler, mürşitler, hafızlar ve yüksek mevkii sahibi kimseler bulunurdu. Hepsine de mutfağından yemek verilirdi. Dinin şiarlarına son derece hürmet kardı. Bir defasında hafızlardan birinin kendi minderinden daha ince bir minder üzerinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını görmüştü derhal minderini bir kenara atıp hafızdan aşağı oturdu. i̇mam Rabbani rahmetullahi aleyh son derece mütevazıydı. Mektup ve eserlerindeki üslubu onun yüksek tevazuunu açıkça ortaya koyar. O kendisinden hep fakir ve derviş diye bahseder. Bazı mektuplarında şöyle buyurmuştur. Bir hayırlı iş yaptığımda mutlaka kendimi kusurlu görüp ayıplarım. Hatta nefsimi itham edip, kendimi sağ tarafımdaki meleğin yazabileceği hayırlı bir amel işlememiş olarak görmeden rahat edemem. Sağ omuzumdaki defterin bomboş olduğuna, onu yazan meleklerin boş boş beklediğine inanırım. Bu halimle Cenabı ı Hakk'ın rızasını nasıl hak edebilirim ki? Şunu biliyorum ki, bu alemdeki herkes pek çok yönden benden üstündür. Hepsinin en şerlisi benim. Bu fakir, İslam'a destek olma hususunda kendini ortaya atmak istiyor. Ve imkan nispetinde bu yolda gayret ediyor. Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa, onların safında yer alırsa, o kimse onlardandır hükmünce umulur ki bu zayıf ve aciz kul da o zümreye dahil olur. Benim halim elindeki yün yumağıyla Yusuf aleyhisselamın satıldığı çarşıya gelip bununla onu satın almak isteyen koca karının haline benzemektedir. İmam Rabbani Hazretleri mektup yazdığı talebelerinden son nefesinde hüsnü hatime ile Allah'a kavuşabilmesi için dualar talep etmiştir. Oğluna gönderdiği bir mektubunda şöyle buyurur, Çocuklara merhamet edin ve onları Kur'an okumaya teşvik edin. Üzerimizde hakkı olan kimseleri bizim adımıza razı edin. İman selametimiz için dua ederek bize yardımcı olun. Aklın Aciziyeti ve Peygamberliğin Lüzumu İmam Rabbani Hazretlerine göre akıl ve ilham, Allah'ın zat ve sıfatlarını layıkıyla kavrayabilmekten, yakini bilgiye ulaşmaktan, hakikatleri kusursuz ve tam olarak bilmekten ve idrak kapasitesinin ötesindeki bilgilere ulaşmaktan acizdir. Akıl ve ilhamın elde ettiği neticeler ve ortaya koyduğu bilgiler, şüphe, tereddüt, hata, noksanlık ve yanılma tehlikelerinden hiçbir zaman tam olarak arınmış olamaz. O halde hayat ve kainatın manasını doğru bir şekilde anlamak ve Allah Teala'yı asli hakikatine uygun bir şekilde tanımak ancak mutlak hakikatler menbaı olan vahiyden feyizlenmiş peygamberler vasıtasıyla olabilir. Nasıl ki aklın kabiliyeti ve kavrama gücü görme ve işitme gibi duyuların ötesinde ise, aynı şekilde peygamberliğin kabiliyet ve salahiyeti de aklın ötesindedir. Allah'a tazim ibadet, ilahi emirlere itaat ve onu tanımanın en doğru yolunu ancak peygamberler gösterebilir. Aklı, hakikatlere ulaşmada sonsuz kudret sahibi bir varlık zannederek, her şeyi onunla ölçüp tartan feylesoflar, Allah'ı tanıma hususunda gülünç hatalara düşmüşlerdir. Nasıl ki, saf ve mücerret akıl diye bir şey yoksa, nefsani arzular ve dış tesirlerin doğru yanlış yönlendirmelerinden azade, saf bir ilhamdan da söz edilemez. Hatta bu, anka kuşuna benzer. Düşüncede vardır, hakikatte ise yoktur. Hakikatlerin içe doğduğunu iddia eden işrakilerle, bazı riyazatlarla sadece nefislerini arındıranlar da, aynı şekilde vehim, şüphe ve cehaletin tuzağına düçar olmuşlardır. Aklın katıksız, kusursuz ve saf olması imkansızdır. Zira akıl, kanaatlerden, iman haline gelmiş düşüncelerden ve dış tesirlerden müteessir olur. Hırs, öfke, heves gibi zaaflardan, unutma, dalgınlık ve hata gibi kusurlardan kurtulamaz. Onun ulaştığı pek çok hüküm, bu dış renklerle boyanmış ve karışmış olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple akıl hatasız bir kaynak değildir. Bilakis kifayetsizdir. Buna karşılık peygamberlere vahiy getiren melek, bütün bu kusurlardan uzaktır ve hiçbir menfi tesire açık değildir. Bu sebeple yanılmaz ve kusursuz kaynak sadece peygamberliktir. Peygamberlik olmadan gerçek nefs teskiyesi de mümkün değildir. Büyük İslam alimi, tarihçi ve sosyolog İbni Haldun bu hususta şöyle der. Akıl sağlam bir terazidir. Ama onunla Allah'a ve ahirete ait meseleleri, peygamberlik hakikatlerini, akıl ötesi hakikatleri ölçemezsiniz. Bu boş bir gayret olur ve bir kişinin ne kadar hassas tartıyor diye, kuyumcu terazisinde dağları tartmak istemesine benzer. Terazinin sağlamlığına bir şey denilemez ama, O'nun gücünün bir sınırı vardır. Aynı şekilde aklın bilme, bulma, anlama gücünün de bir sınırı vardır. O'nun dışına adım atamaz. Felsefe ve benzeri yollar, peygamberlerin tebliğ ve irşadı olmadan, kendi gayretleriyle hakikati anlamak iddiasındadırlar. Fakat bu hakikatler, Allah'ın kendilerine peygamberlik lütfettiği müstesna kullarının aracılığı olmadan öğrenilemez. Onlar bütün insanlık ve Allah'ın en büyük nimetidir. Peygamberlerin Allah'ın zat ve sıfatları hakkında hiçbir karşılık beklemeden verdikleri o muhteşem ilmin bir zerresini bile insanlar, binlerce senelik felsefi düşünce, araştırma, inceleme, müşahede ve nefsi arındırma yoluyla elde edemezler. İşte bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfu keremidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Yusuf 38